Elhamdülillahi Rabbil Alemin As-salatu ve selam Alâ Seyyidil Murselin Muhammedin ve alâ âliye mektubat Şerife dersimizdeyiz. İtikat mektuplarından fakat tasavvufla itikadı cem ettiği için çok derin konulara İmam Hazretleri burada nüfuz etmiş bulunuyor. Bu derste de Allah-u Teala'nın yine faali muhtar olduğu yani istediğini yapan bir zat olduğu, kadir Muhtar olduğu, e, kimsenin onu bir şey zorlayamayacağı, ona zorla bir şey yaptıramayacağı mealinde ki, Mevlamızın yine bir ile ilgili konuşuyor kaldığımız ders. Ve lakin, e, tabii ince bir konudur. Muhittin-i Arabi Kudresul Hazretleri'nin bu bir görüşünü naklediyor. Gerçi muhittin Arabi Hazretleri'nin görüşte, bazı kitaplarda ona nispet ediliyor fakat e, onun hakkında çok des var yani Mahmud Sharani kathesallahuhiro diyor ki ben sonra kendi el yazdığı ile yazdığı nüsxeleri gördüm mesela o konular o kitabında yoktu e, tabi Yahudiler bu işte özel bir ihtisas geliştirmişler e, meşhur alimlerin eserlerine o zaman matbaa yok internet yok böyle e, yayın evleri in internete atamıyor ki sen onu her yeri kıyas yapasın birbirine. E, eldeki bir nuska. O nuskaya bir şey ilave ediyorlar. Efendim Yeniden yazdırıyorlar. Mesela Fütuhat-ı Mekke'yi tutuyor bir adam hattattar o zaman bütün işler hattatla hat parayla hattata tutuyor yazdırıyor. Yazdırırken de oraya yarım satır bir ibare ekliyor. O ibarede el-i e muhalif olan bir şey. İşte muhiddin Arap'ı el-i e muhalifti falan. Böylece çok des deniyor bunlarda Des yani bir alimin kitabına onun yazmadığı bir şeyi eklemek yani. Desi var ya Türkçe'de desi ise. Hile yani. E, hileyle bir katıştırma yapıyorlar. Bu katıştırma neticesinde bu katıştırma neticesinde e, insanların itikadını bozuyorlar. Bu sefer insanların bir kız Muhittin Arabiye kafir demeye başlıyor. Bu ne biçim konuşmuş falan. Böyle şeyler oldu evliya Allah'tan bazılarını tekfir eden, küfre nispet eden, dinden çıktığını söyleyen alimler de oldu. Çünkü neden? O katıl, katıştırılmış nüskaya göre bakıyor, onun olduğunu düşünüyor. E çünkü katıştırılmış nüskada kütüphanelerde yer buluyor. Ta o zamanı konuşuyoruz da 700-800 sene evvelleri konuşuyoruz yani. Adam gidiyor onu hediye ediyor bir kütüphaneye. Oradan öbür alim alıyor bakıyor. Allah Allah bu Ümitdin ne demiş ya falan. Böyle şeyler Muhittin İbni Arabi Hazretleri'ne yaptılar. Özellikle ona yaptılar. Yakın tarihte bile Halüse Hazretleri'nin oğlu Vehhabi olduğu için oğlu da büyük alim. Fakat Vehhabilere meyletti. O da babasının kitaplarına bazı katma karıştırma yaptığını Zahidül Kevseri Hazretleri söylüyor mesela. Yani daha 200 senelik iş. Yani 200 seneye kadar bunlar oluyorduysa Muhittin Arabi dönemi gibi yani 800-900 senelik işler e, haydi haydi e, bunlar e, kaçabiliyor. E, bu bakımdan mesela burada da şimdi İmam-ı Rabbin e, gelen bazı ibareleri burada tahlil ediyor. Tabi ona ait olmasına göre tahlil ediyor. Ama tabi öyle bir edep dahilinde ki İmam-ı Evliya'ya çok hürmet olduğu için kendinden evvel geçmiş büyükler Muhittin Harbi takdir eder. E, bu itibarla bu söz ona ait olsa bile diye yorumlayalım onu. Yani bu söz ona ait olsa bile keşif hatasıdır. Belki içtihat hatası gibi öyle gösterildi ona mazurdur şeklinde yine ona çatmıyor. E, vahdedi vücut konusunu da biraz işleyecek. Yani vahdedi vücut konusunda da hatalı olduğunu beyan ediyor. Keşif hatasını nispet ediyor. O da da mazur olduğunu. Çünkü bunu bilerek kasıtlı bir şey değil. Ona öyle gösteriliyor manevi alemdeki zuhuratlarında. O da gördüğüne göre konuşuyor. Şeklinde böyle bir e, izahat yapacak çok önemli bir e, mektuptur. Bu konuda e, mutlaka dikkatli bir şekilde dinleyelim. Güzel anlayalım, doğru anlayalım. Özellikle kız medreselerinde, erkek medreselerinde talebelere güzel anlasınlar diye kırık mana Vermeye çalışıyorum Arada da izahat getirmeye çalışıyorum Yani Efendi duyduklarımız Melekelerimiz sebebiyle Burada bir farkımız vardır Mektubat Bu şekilde Anlatılması ve Anlaşılması çok zor olan bir kitaptır Onun için ben Doğruyu en doğruyu en düzgün Şekilde anlatmaya çalışıyorum Bundan dolayı ders yapın Takip etsin. Özellikle mollalar, talebeler, mektubat okuyanlar, okutanlar mutlaka istifade etsinler. Ders kaçırmasınlar inşallahurrahman. Tabi hastalığım daha geçmemiştir tam ama inşallah perşembe akşamı yani sizin bu sohbeti dinlediğiniz bu mektubat dersinin ertesi günü perşembe inşallahurrahman ee, Fatih'teki e, sohbetime geleceğim. Belki iki saat, üç saat konuşamam eskisi gibi ama bu hastalığı atlatana kadar idare edeceğiz. Ee, insanları haberdar edelim. Umreden sonraki ilk cemaatle toplandığımız sohbet olacak inşallah. Perşembe sohbetinde insanlar iştirak etsinler. Alt mescitte toplanıyoruz. Alt mescit üst mescidin üç katı, dört katıdır. Bu itibarla çok cemaat alıyor. Elhamdülillah üç katı da var. Allah'ım daha geniş yerler nasip eylesin. Mühim olan kalbimize inşirah versin. Sözlerimizi şerh eylesin, görüşümüzü genişletsin. İman nurlarına karşı İslam nurlarına karşı Allah bizi iddet eylesin. Kalbi açık, gönlü açık, bahtiyar kullarına ilhaka eylesin. Amin. Şimdi. Wa ibaratu şeyhi. Şeyhin ibareleri. Kim o şeyh Muhyiddin ibn Arabi'yen? Kul Allah sırrını takdis etsin diyor. Yani maneviyatını yücelsin, kutsasın diyor yani. Ona dua diyor tabii büyük şeyh. Muddini bin Arabi Hazretleri ibareleri ''Eyza'' e, yani felsefeciler gibi. Nazuretün bakıcıdır bir yönden ilel icap icap tarafına. İcap ne demek? Yani Allah Teala faali muhtar mıdır, faali muceb mi? midir? Faali muhtardır demek istediğini istediği zaman yapar. Kimse onu bir şey yapmaya zorlayamaz. Hal mucep demek hali e, mucep demek e, yapmaz yapacağı şeyleri yapmak zorundadır ve e, yapmalıdır yapmaması düşünülemez. yani e, zoraki de olsa zorunlu olarak yapmaktadır zorunlu olarak ha mucep yalnız yani Muddi Arabi bunu demiyor o yöne nazırdır diyor. Yani bir cephesi, bir bakış yönü var ama bunu da güzel tevcih etmek lazım. Velevu onun sözü için vardır. Muvafakatün bir uyum. E, kimlere lil felasifeti? Fe, filozoflara. Ne usta fi imanel kudreti? Kudret hususunda. Yani allah Teala'nın gücünün yetme sıfatı hakkında. Hayzu şöyle ki la ucevvizu Hayzu ayrılmaz esasen muzaf oluyor da. Hayzu la ucevvizu Muhiddin-i Arabî ruhu tecviz etmiyor. Yani mümkün görmüyor. Neyi sahhat eder ki yapmaya karar verdiği bir şeyi terk etmesinin sahih olmasını. Kim için? Lilkadir-i Lil Muhtari. kudret sahibi Allah için. Öyle kudret sahibi gel el-muhtari ihtiyar sahibi. Ne demek ihtiyar sahibi? Yani istediğini yapar. Mevla istediğini yapar. Yani orada hususi onu söylüyor ki aslında Allah kadiri muhtardır. Yani istediğini yapmaya gücü var. E öyle bir zatın e, yapmak istediği şeyi terk etmesinin efendim, sahih olmadığını ve bunun düşünemeyeceğini muhittin Arabi söylüyor. Diyor. Bel bilakis yatekidu inanıyor İbn-i Arabi Hazretleri. Neye lüzume canibül e, allah Teala'nın yapmak istediği bir şeyin e, de yapma tarafının gerekliliğine inanıyor. Şimdi gerekliliğine inanıyor. Burada felsefecilerle i̇bn Arabi'nin ayrıldığı bir noktayı mutlaka bulmamız lazım. Yoksa Evliya Allah reisi olan, keşif keramet sahibi bir muhittin Arabi gibi zatın burada tıp atıp felsefecilerle aynı inanması haşa kella düşünlemez i̇bn Arabi Hazretleri burada velu muvaffakatün diyor. Bir noktada, muhafakatün bir nevidir, temvin, temvi'i içindir. Yine nazaratün, geride bak. Nazaratün demek, icap tarafına bakıyor. Tıp atıp, faili mucep demiyor, Allah zorunlu iş yapar demiyor. Bir bakış yönü var. Yine velev o yani o onlara yuvafiku, e, tammen falan demiyor, tam bir muhafakat var mı demiyor. Bir nevi muhafakat oluyor diyor. Fakat tabi İmam Rabbani Hazretleri'nin eline ulaşan nüshalardan gördüğü ibarelerde veya müten arabiden nakleden kitaplarda geçen ibarelerde olabilir. E, çünkü ben bir kitapta gördüm. Yine buralarda idi. Efendim. Mesela geride de geldi İmam Şahrani el vakit ve Cevâir isimleri var İmam Şahrani o serde diyor ki Fütuhat-ı Mekke'nin 229. babında Ki Fütuhat-ı Mekke bab-baptır böyle Orada e, okudum diyor İmam Şahrani söylüyor Evliyanın reisi İmam Şahrani 229. şeyde okudum diyor e, Muhittin-i Arabi orada ibaresi var İnsiye, yani insanın kendisine karşı olan bir şey. İnsanın kendisine karşı olan bir şey. İnsanın kendisine karşı olan bir şey. İnsanın kendisine karşı olan bir şey. bu kendisine karşı olan bir şey. İnsanın bir görüşü İnsanın kendisine karşı olan bir şey. İnsanın bir çünkü Muhittin Arabi orada diyor ki allah Teala alelitlak gına sahibidir. Gına ihtiyatsızlık. allah Teala ganim mutlak. E Muhittin Arabi fütuhat Mekke'nin başında akidesini yani itikadını anlatıyor. Ben Allah'a bu itikadla kavuşacağım hepiniz şahit olun diyor. Bu itikatta hulul yok, ittihat yok allah Teala bir şeye hülül etmez diyor. allah Teala Teala'ya bir şeye etmez diyor. allah Teala bir şeyle birleşmez diyor. allah Teala ile başka bir şey birleşemez diyor. Haşa. Bunlar hepsini söylüyor. allah Teala muhtaç değildir. allah Teala mecbur değildir. allah Teala zengindir. allah Teala hiçbir şeye ihtiyacı yok. Alel etmez. Kayıtsız şarsız Fütuhatta bunu söylemiş. 229. babta. Şeyde de Fütuhat'ın başında da itikadı var olmazsa mutanar'ın o itikadını yani Allah'a ben nasıl inanıyorum diye yaptığı itikadı bütün ümmeti şahit tutuyor. Onu bir tercüme de edebilirim yani şey, dergiye bastırabilirim ibaresiyle beraber. Dolayısıyla e, diyor ki İmam Şahrani ve Evet. Şimdi peki i̇mam Rabbani Hazretleri yine geride de buldu ki e, Muhyiddin Arabi'den nakledilen bir söz var. Gerçi Muhyiddin Arabi'nin orada adını söylemedi. E, şöyle söyledi ve mayyufu min ibarati bazı sufiyet. Sufiyeden birinin, bazı bir demek, sufiyeden birinin ibaresinden anlaşılan dedi. E, şimdi orada Muhyiddin Arabi kastettiği anlaşılıyor. Fakat ibaresinin açık delaleti demiyor. İbaresinden Anlaşılan diyor. Yani ne demek? Lazimi mana ile çağrışı yaptırıyor. Demek istiyor. Orada onu allah Teala ismiye muhtaç değil. Biz olmasak da Allah'ın isimleri sıfatları tamamdır diyor. Tabi itikadımız bu, bu şekilde. Şimdi e, Muhittin Arabi'nin böyle dediğine dair o ibare nereden çıkıyor? E, mektubatın Hamiş'indeki e, açıklamada diyor ki Mühendin Arabi dediği mana Lemaat isimli çıkıyor. Burada Molla Cami Hazretleri ise e, Lemaat'ın şerhinde koca Molla Cami buna cevap veriyor. Pilozu Molla Cami hep Muhittin Arabi görüşlerini izaha çalışmıştır. Haşa ona e, dinden çıktı kafir veya haşa zındık veya haşa e, böyle kötü konuşanları hep reddetmiştir. Koca Molla Cami yani. Çok şerhler yapmıştır. husus şerif falan. Demek ki Lemaat'a e, yaptığı izahta. E, ee, Mutezile'nin görüşünün bu olmadığını söylemiş ve cevaplandırmıştır. İşte onun için diyorum ya, des meselesi var. Yani Mutezile'nin adına çok şeyler katma karıştırma. Yahudilerin yaptıkları kesindir. E ee, Hazretleri gözümle gördüm diyor. Elin elinden yazdığı kitapta olmayan ibareyi sonraki nüskada katmışlar diyor. Şimdi burada doğru anlayalım. Mesele nedir? Ee, Allah Teala kimseye muhtaç değil demiş orada. E ee, bir alel itlak, sahibi olan kayıtsız şartsız hiçbir şeye muhtaç olmayan mesela fail muceb mucep zorla iş yapan durumunda nasıl düşünülebilir? Şimdi burada efendim İmam Rabbani Hazretleri'nin e, buyurduğu diyor ki Muhittin Arabi'nin ibarelerinde icaba bakan bir yön var. Şu Allah fail-i mucebtir demiyor. İcaba bakan bir yön var. Bazı ibarelerinde kudret sıfatının izahı hakkında Felasifeyle yani felsefecilerle muvaffakatı var. Yani bir nevi uyum görülüyor. Ee, yani e, Allah-u Teala'nın e, yapmak istediği bir şeyi terk etmesini teciz etmiyor. Ve fiil canibinde lüzum itikad ediyor. Yani yapma tarafının gerekliliğine inanıyor diyor i̇mam bazen Rabbani şimdi. Fakat burada peşine devam ediyor. E, Ve aceb, şaşılacak olan şudur ki, bunu başkası yapsa, yani birisi kalksa dese ki allah Teala yaptıklarını mecbur yapıyor, ihtiyarı yapmıyor, isteyerek yapmıyor gibi dese ki geçen ders, sırf bunu reddettik ehl-i sünnete göre. Bunu başkası yapsa biz bu adama ne deriz? Ehl-i sünnetten çıktı deriz. Değil, dinden de çıktı deriz. Bırak gel i sünneti, gavur oldu deriz. Eşinlik İmam Rabbani hem Müttefik Arabi'de böyle bir şey anlaşılıyor diyor sözlerinde diyor. Peşine de diyor ki? Vel acem şaşılacak iş. En ne Şeyha Müttefik Arap Hazretleri Yura görülüyor. Finnazari benim manevi bakışımda diyor. Yani kastediyor nazaral keşfi keşif nazar. İmam Rabbani'de 70 bin evliyanın reisi İkinci benim mücette diyor mücette Ahmed el Farukus Seren Hazretler. Benim diyor keşif nazarımda yani benim de manevi ee, şeyim var Alanım var diyor yani Keşfediyorum batını tarafı Ben keşifle bakıyorum şey Efendi'yi görüyorum Minel makbulin Allah'ın kabul ettiği velilerden görüyorum diyor Bu da şaşlatacak Şimdi İmam-ı Panzerleri muhittin Arabi'ye hiçbir zaman e, Merdüt muamelesi yapmamıştır Reddetmemiştir Tümüyle bütünüyle İmam-ı Rabbani onu Efendim Vahdeti vücut konusunda hatasını çetmiştir. Şey ha derler ki Vahdeti vücut konusunda Muhyiddin Arabi'de böyle bir görüş yoktur. Vahdeti vücut da ona dester. Şimdi Vahdeti vücut ona dest değildir. Çünkü efendi hazretleri buyurdu ki Vahdeti vücut konusunda e, Muhyiddin Arabi'nin özel bir e, keşfi var. Eğer o olmasa yani ona uydurulma mal edilme bir şey olsa bu kadar evliya Allah onun peşinden gitmezdi ci devateti vücut mesela Bayram Hoca derdi rahmetli ki Osmanlı meşaihi'nin hemen hemen tamamı vahdeti vücutçudur. Ruhbîan sahibi dahil yani. Tefsirde görüyoruz vahdeti vücut ibarelerini. O zaman yani peşinden gelmişik buraya 8 asır bu kadar evliyayı sürüklemiş. Şimdiki vahdeti vücutçular var. Çakma vahdeti vücutçular. O var ya bir tane efendim şeyleri var falan. Biz vahdeti vücutçuyuz diyorlar. Şimdi vatede vücudcu demiyorlar da işte neyse Evvelce dediler bir şey bir naneler yediler ee, Şimdi demiyorlar ama Ne kafadalar bilmiyorum Efendi Hazretleri bunların kalbi bu işi içmiştir İzâ emel kalbü yeşrabü hubbeşeyim Felâ teemel levâ'nin sıra'f Kalp bir şeyin sevgisini içerse Daha ondan ayrılmasını bekleme Beytini okudu bunlar tarikata Çok büyük zarar verecekler korkarım Ve bunların düzeleceğini beklemiyorum Demişti ben bunu Efendi Kulağımla duydum Bunlar şimdi televizyon açtılar veya bir medrese bir şeyler yapıyorlar. Yani Efendiden duyduğum bu. Ben Efendiden duydum. Şahitlik izleme. Ancak şimdiki ateti vücudçuyum diyen miyene çakma yani. Bunlar mazur da değil Allah muhafaza. Çünkü mazur olmadan ben her şeyi Mevla'nın ile beraber görüyorum falan keşfinde de böyle bir şey yok. Makamı da böyle bir şey olmazsa o zındıktır. Bizim diğer eski makamları olan keşifteki ee, vahdedi vücuda nail olanlar O tasavvuta bir makamdır Onlar devli Allah'tandırlar Tabi o makamda kalırsalar nakız kalırlar İmam Rabbani de ben o makamda durdum Diyor bir mektubunda Çok lezzet aldım diyor Feyz aldım diyor Hiç çıkmak ayrılmak istemedim Mevla beni Fazlukerim çekti zorla yukarı makama Yani bazı kere insan bir yere yerleşir Hiç buradan ayrılmasam der Sonra istemeden bir yere götürle Bakar orada daha güzelmiş Tabii Onun gibi bir şey oluyor İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor bir üstte çıktım ki diyor Allah Allah. Bir de baktım Muhittin Arabi Hazretleri'nin aşağıda bir çadırı var. Bir alt makamda kalmış orada diyorum ben diyor. Allah'ın halis fazl-ı keremeyle yükseklere çıktım. Bu yukarının ilimlerinden diyor şey dememiş yani. Biz İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni eftal tutuyoruz. Bazı tarikatlar birçokta savfeyli Muhittin Arabi'yi eftal tutabilir hala. Bunda bir sorun yoktur. Biz İmam-ı Rabbani eftal biliyoruz. Ee, Efendi Hazretleri Hocası Hacı Dursun Efendi de e, bir Efendi Hazretleri bazı böyle konularda tartışmalar ol, olurdu. Efendim yani hocasıyla talep etse Efendi Hazretleri'nin ama Efendi'nin makamı yüksek. Birkaç konu böyle biliyorum. Bunlardan birisinde de e, Hacı Dursun Feyzi Efendi Hazretleri diyor ki işte muhiddin arabi üstün. Üstü'nü e, tabi eski şeyler, kitaplarda falan bunu taftil ederler. İmam Rabbani o kadar eski eserlerde meşhur değil. Hindistan'da uzak bölgelerde olduğu için çok ulaşmamış mektubat eserleri buralara. Efendi Hazretleri diyor ki İmam Rabbani üstün böyle bir tartışma oluyor. Hacı Dursun Efendi mübarek o gece yatıyor veya gündüz yatıyor Kayluleş'te neyse uykusunda. Ona diyorlar Ahmet El Faruk'i diyorlar rüyasında. Hacı Efendi de böyle de güzel rüyalar görürdü hemen uyandı. Yani efendiyle görüştüğünde dedi ki sen haklıymışsın dedi. İmam Rapa'nın üstünde. Beni uyardılar dedi. Tabii ikinci binin müceddidi olması vesaire birçok tecdit vasfı var. Şimdi e, e, Muhittin Arabi diyor keşfimi e, görüşünde makbullerdendir diyor. Bak İmam Rapa söylüyor bunu. Allah'ın kabul ettiği bir velidir diyor. Onun için onun bu şeyini Güzel tevcih edelim yani yönlendirmeye Çalışacak olursak o da şudur e, Felsefeciler Allahu Teala baştan beri Kendi elinde bir şey yok e, Aklıfa faal diye bir şey Ondan sudur etti gayri ihtiyari Her şey aklıfa faalden sudur. Her şey otomatik bağlanmış bilgisayar programı gibi Kurulmuş kendi kendine oluşuyor İmam Muhittin Arabi bunu der mi yani ya? Bu kadar büyük evliya ciltler dolusu 500 tane eseri var ya o Hayat hadisi dolu Hadis hafızı, allame-i cihan, müçtehit, fıkıhta müctehid yani hadiste muaddis altı bin hadisi senetleriyle biliyor yani Muhittin Arabi bu yani. Burada şunu anlamak lazım yani Muhittin şunu diyor olabiliyor yani Mevla bir şey yapmaya karar verdiği zaman hani döndürülemez. Şimdi felsefeciler öyle değil mi felsefeciler gayri ihtiyari onun elinde yok bir de bak o olmuş o olmuş kendi kendine oluşuyor. Mantar mı bu ya bitsin orada burada. Muhtenaal bu demez. muhtenaalı bin sözünün icap tarafına bakması yani hani zorakilik burada zorakiliğin yani şu. Yani Allah Teala hani diyor ya la mübetdilel Benim kararlarımı değiştirecek yoktur. E peki kendi değiştirebilir mi meselesine geliyoruz burada. Başkası değiştiremez. Bir karar verdi, burayı batıracağım. E kendi değiştirebilir mi? E şimdi e, bazı alimler yani değiştirmez. Zaten değiştirecekse o kararı vermez. Onun için değiştirmez derler. Bazı alimler diyorlar ki bunun iki yönü vardır. Meleklerin gördüğü noktada değişmez gibi gözükür. Arka planda me meleklerin de görmediği bir yazı kader vardır. O ee, işte e, Tayyip ediyor ya kaderin üstünde bir kader var okuyor öyle şiirler okur o. İşte, o şimdi kaderin üstünde kader. Ne demek? Sen şimdi bir kader vardır, Levi i Mahfuz'da yazılıdır, onu melekler seyreder. Melekler seyreder, bakarlar, İstanbul batacak. Güzelcele var. Mesela şu ayda, şu gecede batacak. O 20-50 bin ölü mesela yazmış oraya. Şimdi melekler buna göre telaş ederler. Evliyaullah da bunu görürler, dualar, şeyler, şunlar, bunlar da. Şimdi kazayı muallak mıdır, kaza mübrem midir? Yani askıda mıdır, kesinleşmiş midir? Bunu arka planı bilemezler. Bilemeyince arkada bir kader daha vardır. Arkadaki kader de der ki işte şu kadar Yasin okunursa veya şu kadar zikire bulunsa veya şu kadar fakire yardım yapırsa veya şu insan tevbe ederse veya şunlar insanlar günah bırakırsa falan falan falan. Bu şart nameler vardır. O şartları melekler Evliya Allah'tan göremeyenler vardır. Bu sefer ne olur? Günü gelir saatli bomba kurulmuş gibi tak zelzele olmaz. E ne olmadı ya Allah Allah falan. Hani ne gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. E, bir çocuk geldi genç geldi azrailsem da onun ölümünü ona bildirdi böyle olunca e, efendim sahnesi çok üzüldü baktı gencecik civan e, vefatı da gelmiş eceli eceli deyileri geri olmaz falan sonra i̇şte hediyeler mi verdi ne verdi bir şey dua etti bir şeyler, bir şeyler sonra gönder sonra bir zaman sonra baktı ona mektubatta bu da geçiyor bir zaman sonra baktı Geldi namaza yine <gülüyor> Allah, Allah ya dedi Allah'ın kararı değişmedi bu ne oldu ölmemiş Sonra Cemre geldiğini geldiğinde hikmeti nedir? Dedi ona ki, ya dedi onun yastığının altında işte neyse o zaman da biliyorsunuz e, ışık çok yok, evlerde görükmüyor, akrep yılan çok oluyor, sazlık, bütün yatak yok, organ yok yani, bu, beton ha bu, bu tahtalarda bile böcek közüyor bazı kere. Yani o zaman hepten yerde, yastığının altına mı ne yılan girmiş? Yani o gece onu sokacaktı. Fakat o... Kendisine helva falan verdiler. Resulullah sallallahu mi verdi artık sahabeden mi? Birileri bir şeyler verdiler ona. O giderken o helvayı fakirlere sadaka verdi. İşte sadaka ömrü uzatır. Ama allah Teala zaten ezelde biliyordu bunun sadaka vereceğini, ömrünün uzayacağını. Fakat görünen noktada göstermiyor onu. O ilk yazı gözüküyor. İşte kaderin üstüne kader. Orada arkada bir mübrem kader var yani kesinleşmiş. Orada da diyor ki sadaka verirse ömrü şu kadar uzuyor. Ana babasına iyi davranırsa ömrüne ilavelik var. Evela zeydü fil umri iller bir Ana babaya iyilikten başka, fakirlere, fukaraya iyilikten başka, muhtaçlara ömrü hiçbir şey artıramaz. E demek bu artırır. Artırır derken yine yukarıdaki yazıya kadar gidiyor. Allah'ın eceli yine değişmiyor. Görüntüdeki yazı 60'tı, ilavelen 80 oldu. Ama 80 belliydi yine geride. Sadaka verip vermeyecek Çünkü Allah bilmese cahil olur haşı. Benim anladığım kadarıyla yani. Bu kadar melekem var. Tasavvuf kitaplarında çok okuyorum. Yani Mutin Arabi gibi bir zatın oradaki kastışı olabilir. Yani Mevla bir şeye karar verince o kararı daha bozmaz. Yani mübrem kesinleştirince orada artık terk edemez. Yani yapmaya karar verdi ya bir depremi. Veyahut efendim birini öldürme işini. birini diritme işini. Neyse. Fiil tarafına karar verdiyse terk tarafı sayılmaz diyor. Ne demek yapma noktası karara bağlandı mı? Artık onu terk etmesini cevaz vermiyor gibi bir şey. E, felsefecilerdeki bambaşka canım. Felsefecilik felsefe yavurluk. O hepten Allah'ın elinde diye yokken dünya onu gök, onu haberi yokken sanki otomatik yaratırdı diyor. Galaksya e, mavat gökleri yerleri yarattı diye ayet var. Müthiş Arabi bu adı görmüyor mu? Havuzu gelaf. Yani gökleri Allah yarattı da bu nasıl diyecek ki? Ben kendi kendine oldu. Asla felsefecilerle o görüşte muvafakati yok. Buradaki noktada hani dediyse ki bizzat Allah Teala bir şey yapma karar verdi mi daha dönemez. i̇mam Rabbani buna da biraz bozuluyor. Ya Allah karar verse de dönemez deme mi? Allah bağlama diyor. İstedi mi döner diyor. Karar verse de döner diyor demage getiriyor. Yani Allah Teala kaderi muhtar iken, faili muhtar iken yani her şey elinde ve istediğini yapmakta olan bir zat iken sen Allah-u Teala'yı yani e, bu, bunu artık karar verdi. Daha dönemmez gibi bir şey yaklaştırmak, yakıştırmak bu uygun bir şey değildir Yani bu yakın zamanda oldu mesela. Biz de kızdık bir hocaya. Bir vekil yani Efenzer'in çok eski de vekil ama. Biraz nasipsiz adam yani. Hala da hayattadır. Yani benzer işte bir konuda bir vasiyet etti. Bu konudaki vasiyeti hakkında bir toplantı yapıldı. Ben de vardım orada. Zabendikli Mustafa Efendiler, büyük hocalar vardı yani. Kemal Efendiler, Hasan Efendiler, Mustafa Efendiler, Fikir Hocalar. Herkes var. Köşükle Ahmet abi hatırlıyorum mesela. Yani şimdi orada, Abdülmetin Hoca da hatırlıyorum. Orada konuşuyoruz. Yani dendi ki böyle bir vasiyet var. Ama Efendimiz Hazretleri şimdi bu vasiyet yapmıştır. Daha sonra bu vasiyeti istersek mesela değiştirebilir veya bir zuhurat görür, bir şey görür, gösterilir. allah Teala Efendi Hazretleri bu yani. yani falan Böyle birisi, zamandaki Musa Efendi Rahmetullah Aleyhi Hocamız böyle bir açıklama yaptı. Bu vasiyet dedi geçerlidir ama Hak Efendi'nidir istediği zaman istediği vasiyet yapar gibi bir şey söyleme kalktı. O Hoca Efendi oradan kalktı, daha dedi değiştiremez dedi, zuhuratta göremez dedi. Efendi için. Bu da hemen hemen 7-8 senelik iş. Ya şimdi e, biz burada üzüldük. O Efendi'nin adına üzüldük. Konuşmanın edebi var. Yani Efendi daha zorat göremez. Nasıl göremez? Ondan sonra Resulullah Zazim hastanede icabında geliyor. Alenen yaka zaten görüşüyor. E, bütün Evliyaullah'la görüşüyor. İbni Mesud geldi selam verdi diyor. Yani Efendi bu yani. Sen Efendi'yi nasıl sınırlarsın? Yeni bir şey göremez veya gör. Şimdi konuşmanın bir usulü adabı var. Zahmet Efendi Efendi edebiyle konuştu. Dedi ki, şu anda böyle buyurdu, biz bunun şahidiyiz, şahidiyiz. Ama ileride ne der, Allah bilir, falan Şimdi burada sen kalktı diyorsun ki, daha zuhuratta göremez, bu kararı da değiştiremez, dedi. Burada biz ne olduk? Üzüldük. O zat hakkında da gönlümüz kırıldı. E, ne kadar efendinin eski vekili de olsa, bizden bin kat takva da olsa, sabah kadar teheccüd takılsa, yani efendiye karşı bir itikat noktasında yanlış. Nasıl efendi bir şey göremez? Bundan sonra göremez falan. Ona gösteren keşif sağ gösteren sen misin? Zuhurat gösteren sen misin? Niye böyle konuşuyorsun bunu? Efendiyi sınırlıyorsun ya. Hah. Şimdi biz burada darıldık o kişiye. Gönül koyduk. Koymak da lazım şeyhimizi sevmemizin beyan olarak. E şimdi sen efendi hazretleri hakkında bile bir daha göremez, değiştiremez dediği noktada ben mesela, ya Efendi'yi sınırlama arkadaş. Deki Efendi Hazreti bugün böyle dedi, tamam biz bu söz üzereyiz. Bugün o güne göre konuş. Ama sen şimdi Efendi'yi sınırladığın zaman, bir daha göremez dediğin zaman ki e, bu Efendi Allah'ın bir kuludur yani. Yaratıcı değil aşağı mahluktur. Ama bizim çok tazim ettiğimiz mesela Allah'ın dostudur yani. Velayet makamı var. E sen velayet makamında olan bizzat hakkında bunu dediğin zaman ben üzülüyorsam e Diğer orada hoca ben nerede mütazarır oldu? E sen şimdi e, Allah hakkında Celle Celal, Allah bir şeye karar verdi daha onu bozamaz. E dediğin zaman laf biraz ağır oluyor. Yani bunu yapma fiil tarafına e, Karar verildi, bağlandı E Tek tarafı sahih değil daha bu işin yapılması bırakılamaz. E burada fiil canibinde lüzum itikad ediyor. Şimdi anlatmak için söylüyor. Yani müddəni aramı. Ne demek istiyor? Yani şunu demek istiyordur. Bir şeyi kesin kararla mübrem olduğu zaman Allah Teala onu bozmaz. E Şimdi tabii ki atik kelimelerde onu da destekleyen taraf var. La mübetti Kelimelerini değiştirecek yoktur. La mübetti ile Benim katımda söz değiştirilmez. Şimdi söz değiştirilmez. Benim katımda söz değiştirilmez. Bu ayetler vardır. Vardır ama Bir ayeti unuttururuz veya sileriz Yerine daha iyisini getir Bu da vardır Burada allah Teala hakkında hiçbir zaman Fail-i mucebmiş gibi Yani Bir şeyi artık karara bağladıktan sonra Daha ondan dönemez Manasını ima bile edecek Zerre kadar Yani onun kadiri muhtar olma sıfatına, istediğini yapma sıfatına e, halal getirmesi, yani e, böyle düşünülebilecek, sarih bir ibare olmasa bile en ufak bir şeyden sakınmak lazım. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin maksadı budur. Dolayısıyla Mevla tabii ki Muhittin Arabi'ye göre de, Kudret sıfatına sahiptir. irade sıfatına sahiptir. Allah'ın irade sıfatı olmaz mı? Yani itikadında yazıyor Allah'ın iradesi var. E felsefeciler diyor iradesi yok. E nasıl bir olur muhtinara? Ondan Allah haşa ve ya. O zaman kafir demek lazım gelir. İmã-ı e diyor ki makbullerdendir diyor. Onun için onun sözünü de doğru anlayalım demek istiyorum. Bu arada ne kastediliyor? Yani bir şeye kesin karar verelim mi daha bırak dönmez. Kelimelerini kararlarını kimse değiştiremez. Ya değiştiremez ama kendi değiştirebilir diyor biz hadi başkası değiştirir diyen yok. Ee, ama benim katımda söz değiştirilmez. Söz değiştirilmez eğer değiştirilmemesine karar verildiyse mübremse. Ama e, muallaksa e, mevla değiştiriyor ama Yamhul la ve ismidir. O zaman İbrahim suresindeki bu ate ne diyeceğiz? Allah lev-i kaza ve kaderlerden dilediğini siler, dilediğini bırakır. İşte o bir mahvu isbata yani silinmeye ve bırakılmaya müsait olan bir levha vardır. Bir de o kaderin arkasında bir kader vardır. Anlatabildim mi? Çok kısaca ve uzun manalar ifade eden cümlelerle anlatmaya çalıştım. Ee, demek ki Mevla'yı bağlamamak lazım. İhtiyar sıfatına halal getirecek cümleler kurmamak lazım. İstediğinizler istediğini bırakır, istediğini yapar, istediğini yapmaz, istediğini bozar bu şekil konuşmakta fayda var. On demek istiyorum. Ve e, diyor ki ve ekser ulumi İbn Arabi Hazretlerinin ilimlerinin çoğu elleti öyle ilimler ki tukhalifu e, ters düşüyor. Ne ara hakkı. ehli hakki. eli sünnetin görüşlerine ters düşen e, ilimleri var. Bu ilimlerinin hepsini demiyorum diyor. Yani ehli sünnete ters düşüyor gibi Ehl-i zayine ters düşüyor gibi olan ilimlerin bazısında manevi cihetten isabeti var. Fakat ek tezhar-ı zuhur ediyor benim keşfimde. Görünüyor hataen yanlış olarak görünüyor. Gayra savabin doğru olmayarak doğru olmayan bir şey olarak zuhur ediyor. Fakat imni arabazları buradan ahirette mesul olur mu? Ve leallahu ola ki o kâne oldu mazuran Allah tarafından mazur kabul edilir. Nerede? Fil hatayl keşfiyye. ...keşifle olan hatada... ...vertefat kalkmıştır... ...hani ondan el ...tenkit yapmak aleyh kendisine... ...aleyhine. aleyine tenkit yapılamaz... ...diyor. İbn Arabi'nin... ...böyle büyük velidir... ...onun aleyhine tenkit kalkmıştır... ...diyor. Kimse aleyhine konuşamaz... ...diyor. Onun için e, Ali'ül Kari... ...Mu'tan Arabi'ye kafir der haşa... ...çok büyük sıkıntıya girer ahirette. Halebi'de de öyle bir durum var. Bazı alimler ona... ...İbn-i Teymi'ye zaten şeyh Ekfer diyor. En, en büyük gavur şeyh diyor ona. i̇bn Teymi. i̇bn Teymi zaten ayarı kaçmış bir adam. Resulullah sazını ziyaret'e gitmek günah diyor. Yani İbn-i boş ver de. Diğer el alimlerinden bu usta yanlış yapan, ileri gidenler vardır yani. Böyle bir evliya hakkında doğru anlamak, dinlemek lazım. Ne dediğini anlamadan, manasını tevcih etmeden itikadı var orada. Oradaki itikadında hülül ve ittihattan uzak olduğunu... Allah'tan şüpheye muhtaç olmadığını, Allah'tan irade sıfatı olduğunu, her şeyi söylüyor. Ben Allah'a bu itikadla kavuşacağım, merkezi şahit ediyorum diyor. Bütün kitaplarda bu yazıyor. Ya böyle bir itikadına yazmışken sen ibaresinde desmi mi var, karıştırma mı var, katıştırma mı var, ne demek istedi? Cık. O sonra sana benim kitabımı oku demedi ki. Nehne kovu yahrumun nazar fi kütübüne. Biz öyle bir veliler cemaatiyiz ki kitaplarımıza bakmak haramdır diyor. <gülüyor> Ehliysen okursun, ehli değilsen okuma diyor, haramdır diyor. Sana ben kitabımı oku demiyor adam zaten. Niye okuyup da kafanı karıştırıyorsun yani? E onun bir kelimesini anlamak için 40 cilt kitap yazılmış. Fussus kitabını etmek için ne molla camiler, dünyanın en büyük allameleri, Osmanlı'da olsun, evvelde olsun, Koneviler, bütün dünya e, şehir yazmış. Sen kimsin mana Yani Muhittin Arabi anlama. Anlamayacağın şeyi niye okuyorsun ya? Onu e o niye yazmış? Allah Allah imtihan işte. İmtihan diyor biz veliler imtihanız diyor. Biz de adamı imtihan eder. Onun için bütün alimler veliler derler ki el-ittikad fil Arabi nusful velay. mutin Arabi'nin Allah dostu olduğuna hayma Rabban'dan üstün değil. el muhalif gibi görünen. Bak muhalif demiyorum. Muhalif gibi görünen tevcihe müsait yönlendirilme yapılabilir. İzaha kabil olan e, görüşleri e, hususunda biz onu taklit etmeyiz. Biz ona tabi olmayız. O görüşlerini okuyup da hacetimiz yoktur diyeceksin. Kitaplarını da karıştırmayacaksın, ilimlerini de araştırmayacaksın. Ama İbn Arabi veli miydi, değil miydi? İbn Arabi'nin veli olduğuna inanmak senin de veli olmanın yarısıdır diyor. Yani bir adam İbn Arabi'ye Allah dostu olarak inanırsa yarım evliy almış oluyor yani, yarım evliyaz. böyle? Bunu büyük Allah söylemişti. Ben söylemiyorum yani. Onun için bütün hadisçilerden, tefsircilerden onun ne kadar tabileri var. Büyük ulema evliya hep ona tabi olmuşlardır yani. Bu itibarla e, ne gibidir o, onun durumu? Yani o tenkit edilmemelidir. Mislel-gatayl-içtihâdiyyi, içtihat hatasında olduğu gibi. E şimdi sen İmam Şafii diyor ki kan abdesti bozmaz. İmam-ı Azam diyor ki kan çıksa abdest bozulur. E şimdi biz hanefiyiz, adam Şafii. Sen şimdi Şafii mezhebini tenkit edebilir misin? Diyebilir misin ki Şafii yanlış? Veya bir adam Şafii adam kan çıktı abdesti bozulmadı gitti kılıyor. Ne biçim adamsın abdestsiz namaz kılıyorsun diyebilir misin adama Şafii? Adam diyor ki ben Şafii'yim o da diyor ki ne olursan ol. Lan ne olursan olur olur mu? Şafi de bu bozmuyor da. Şimdi peki kim haklı kim haksız? Ya şimdi burada kan ya bozuyor ya bozmuyor. Allah indinde bu hem bozuyor hem bozmuyor olmaz. Ama burada demek iki mezhepten biri da. Zaten Eylül Sünnet'e göre ne diyorsun, hanefi mezhebindeyim ben, benim mezhebim haklıdır, hataya ihtimali var. Şafii mezhebi haksızdır, hatadadır, doğru olma ihtimali var. Yani karşı tarafa bir pay bırakacaksın, bir pay bırakmadığın zaman hepten onu abdestsiz kabul etmen gerekiyor. O zaman Şafii mezhebinde imama nasıl uyacağız Hal böyle olunca, içte hatta bir hata varsa, allah Teala bunu bize bildirmiyor ki şu andaki matalı, Bildirmediğine göre sen onu tenkit edebilir misin? Edemezsin. Allah Teala yani Ahirette İmam Şafii'ye veya İmam Azam'a azap eder mi? Sen niye yanlış fetva verdin? Etmez. Çünkü o ayetlerden, hadislerden, eline gelen, aklına gelen araştırmasının neticesindeki bütün delilleri toplamış, bütün kıyasları yapmış, bütün işletilecek usulleri, metotları, kaideleri işletmiş ve neticede o görüşe varmış. Dolayısıyla ne gibidir bu? Kıble. Geldiğin yolda bir yerde durdun. Namaz vakti geçiyor. Ne yapacağız? Kıble'yi soracak adam da yok. Yanımızda kıble name de yok. Kıble'yi bulacağız. Nasıl bulacağız? İşte ağaca bakacağız, doğuya bakacağız, batıya bakacağız. Ona bakacağız, buna bakacağız. Türkiye'de işte güneşin doğu taraf sola gelecek. Sol mesela. Böyle bir şeyler bileceğiz, bakacağız. Baktık baktık kıble'yi. Bulduk dedik ama yanlış şeymiş. Çok düşündük, taşındık, inceledik. Fiyat sorduk ettik. Neyse en niyatında bir yere karar verdik. Kıldık. Ama hata çıktı. Belki de tam tersi. Arkan gelmiş. Şimdi bu namaz yade edilecek mi? Kaza edilecek mi? Kıblenin doğrusu öğrenildiği zaman. Yade edilmeyecek. Niye? Sen onu araştırma neticesinde kendine göre bir iştahat yaptın. Elinden gelen onu harcadın. Son gücünü kullandın. O karara vardın. Namazın kabul Peki. Bir adam geldi kıbleyi bilmiyor. Sağa bak baksana hiçbir şeye bakmadı, etmedi. Pat diye durdu bir tarafa kıldı. ya e bu adam hiç kıbleyi sormadı. Kıbleyi aramadan gitti durdu. İsabet ettirse kıblenin ta kendisine gelse oldu mu namazı olmadı. Niye? Çünkü onun kıble için araştırma yapması farz idi. Anladın mı şimdi? O zaman biz ne demek istiyoruz size? Burada da bir müçtehit son noktaya geldiği içtihadını toparladı bir karara bağladı. Bu karara bağladığı zaman Allah indinde hata bile çıksa o işte, Allah indinde de o mesul değil, ahirette de azab yok çünkü onu yüzbinlerce, milyonlarca insan peşine gidiyor. O peşine gidenlere de Allah sevap verecek hatta. Hata eden bir cevap alıyor, içtihadında ama içtihada ehilsen. Sokaktaki bakkala gitmiş dehit diye sor demedik, içtihada makamına eğilsen Veriler toplanmışsa sende yani, Ebu Hanifeysen, İmam Şafiysen, razıya Allah'ın. Şimdi nasıl gidiyor içtihatta, hatada tenkit yapılamıyor? i̇bn Arabi Hazretleri de Bazı keşif hatalarından dolayı Tenkit yapılamaz Ve Allah indinde makbuldür diyor Ve azâ bu itikâdün inançtır Öyle inanç Hâsusun özel kime bil fakir Bu fakire mahsus Yani bana mahsus diyor İmam Rabbani Bana özel bir inançtır bu Kim hakkında bir hakkı şeyh Muhiddin i̇bn Arabi'yi sorarsanız Benim ona özel bir itikadım var diyor Özel itikadım nedir? ...ben onu inanıyorum... ...mine'l makbulin... ...Allah indinde kabul edilmiş büyük velilerden olduğuna inanıyorum... diyor. ...ama ve erâ görüyorum... ...ulûmevûm ilimlerini... ...el muhalifete... ...ters gibi görünen ilimlerini hataen... ...yanlış görüyorum... ...ve mazarraten ...zararlı görüyorum... Ona bakarsan Şafii'deki de... ...Hanefi'nin o görüşünü hata kabul ediyor... ...zararlı kabul ediyor yani... ...ama herkes kendi mezhebile amel ediyor... ...ve bunlarda tenkit var mı... ...tenkit yok... Çünkü bu da keşif hatasıdır, mazurdur diyor. Şimdi ve bir cemaat var. minazi taifeti, bu tasavvuf elinden veya da zahiri ulemadan ekseri. yat Yat'anûne tenkit yapıyorlar. fi şeyhi e, İbn Arabi Hazretlerine çok te, tanu tenkit yapıyorlar. Ve yuhatt'ûne. Hataya nispet ediyorlar. Kimi hu onu. Yani yanlış adam diyorlar. Fî cemî ulûmi Bütün ilimlerine kabahat buluyorlar. Diyorlar. Bütün bilgileri hatalıdır. E bu olmaz ya. Ayet, hadisten öyle ilimler koymuş ki o fütuhat-ı Mekke'ye. Onun öyle ilimleri var ki yani mislini bulamazsın hiçbir kitapta ya. Ama sen ehli değilsin bakma. Bakma. Yani öyle bir iddialı bir zattır yani. Sen ne diyorsun ona? Kerametlerini görmüyor musun? Ta Osmanlı kurulmadan, Osman Gazi doğmadan Asla ve vâ Fâdeh sahâbet ed-devletül Sahabeden sonra devletlerin en düzgünü Osmanlı devleti olacak diyor. Sahabeden sonra ya Emevi Abbasi'yi de katmış. Sahabeden sonra en düzgün der. Osman'ın adı yok ya. Sen ne diyorsun yani? Ondan ziyade Kalas sin fisin Zahra kabri gizliydi. İnsanlar onu anlamadılar. Şam'da gömüldüğü zaman Sinç'a gelince Müddin'in kabri çıkar dedi. Kimse bir şey anlamadı. Kaç yüzyıldan sonra Sultan Selim girdi hemen onun kabrini aradı buldurdu. Selimiye camisi yaptı Şam'da. Ve kabri şerifi türbesi orada Allah muhafazası türbesini. Sinşin'e girince yani Selim'in Sin'i Şam'ın şehrisi. E kim anlayacak onun laflarını ya i̇bn Arabi bu ya. Bu büyük veli mağrabani ben makbul kabul ediyorum diyor. Sen nasıl dersin? Bütün ilimleri hatalıdır ya. Onun için Nurettin Yıldız Hoca'ya bir reddiye yaptım. Yani Nurettin Yıldız Hoca dedi ki İsmi i̇şte teimiyen muhtin Arabiye kafir der meselesinden mi girdi oraya? Nereden girdi gerisini geçmiş zamanı unutuyorum da. O sohbette söyledim. Dedi ki e, İmam Rabbani de dedi İbn Arabiye düşmandır gibi bir ifade kullandı. Bakın İmam Rabbani onun elisüne de zahiren muhalif olan görüşlerini hata kabul ediyorum diyor. Ama ben ona düşmanım demiyor. Keşfimde makbullerden görünüyor. Ona has özel itikadım var. Ben onu makbul velilerden görüyorum diyor. Şimdi ben adali veli, fakat hem Allah'ın indinde keşfimde makbul olan veli olarak görüyorum diye inanıyorum diyecek. Hem de nasıl düşman olacak? Dostuma düşman olana harb ilan ederim diyor Hades-i Kutsi Buhari'de Bukhari'de. Yani İmam Rıbhan'ın makbul veli dedikten sonra düşmanlık eder mi? Cık. Yani şimdi orada e, haddini aşan bir beyan oldu. Nurettin Yıldız Hoca'nın lafı i̇mam Rabbani de ona düşmanlık eder. Etmez. i̇mam Rabbani ona itikad eder. Makbul sayar. Ama el sünnet bakımından tahlil gereken yerlerde tahlil getirir. İzak getirir. Hata ise hata der. Bakın en üzerine durulan, en sıkıntılı konusu ne? Vahdet-i Onu da ben anlatacak şu anda vaktim yok da. Vahdet-i konusunda bile i̇mam Rabbani Rabbani'dir. Onu bile ben diyor el sünnete uyarladım diyor. Şimdi bak. Biraz aşağıda dinleyeceksiniz. <gülüyor> e, dolayısıyla yani ben onun lafını anladım, millete de anlatmaya çalıştım diyor. Bir kitap söylüyor şimdi. O kitapta bunu açıkladım diyor. İman kendi bahsediyor. Şimdi önümüzde vahdede vücut konusunu diyor. Hizmet'e uyarladım diyor. Yani anlaşılması gereken durumlar var. Onu öyle anlayalım diyor. Hani demin ben nasıl bir izahat getirdim dedim. Böyle anlayalım. E şimdi sen İman Rabbani ona düşmandı. İbn-i Teymiye'nin düşmanlığı gibi olun. mu? İbn-i şeyh Ekfer diyor. E, Muhittin Arabi'nin tarikatının adı Ekberiye. Şeyh. Ekberiye tarikatı, yani çünkü Şeyh Ekber en büyük Şeyh, Evliya Allah öyle demiş ona. Bu da diyor en en kavuş Şeyh. Haşa İman Alpan ibni gibi davranır mı haşa? O Nuratın hocanın o işi yanlış oldu mesela. Şimdi bir bir kavim diyor bütün ilimlerinde yanlış anışpeter ediyor. Ve Cemaatün Hukraba bir başka cemaat var, Minazi Taifeti yine tasavvufçulardan Yak ne seçiyorlar taklide Şeyh biz diyorlar Muhyiddin-i tarikatına bağlıyız ve onun görüşlerini taklit ediyoruz. Her işte o ne derse odur diyorlar. Veya tecdüne inanıyorlar Ne u İbn Arabi musibun isabetlidir fi cemi bütün ilimlerinde isabetlidir. Ve gusbütün ispatta çalışıyorlar hakkiyetha. Hakkiyetha yani onun dediği konuların, ilimlerin, bilgilerin hak olduğunu ispatta çalışıyorlar bir delaili delillerle ve cevahidi işte deliller belki ilmi deliller, şevahit belki e, keşifler, zuhuratlar veyahut da alenen gösterilecek kerametler de olabilir. Bu e, vatedi vücud erbabı olan evliyanın çok büyük kerametleri vardır tabii ki. Yani Osmanlı'daki bütün tarikatlar, celvetiyesi, halvetiyesi, yani Azmi Hamdi Hüdayi grubundan, Üftade Efendi grubundan tut, öbür halvetilere giyen, hepsinde vücut şey ekolu vardır. Muhittin'in bir arabe hayranlığı vardır yani. Çünkü onları etkilemiştir yani. E, onlar da delillerle, şahitlerle onun hak olduğunu ispata e, çalışıyorlar. E, Ve lâ şekke. Şunda şüphe yok ki enne kilâhâ zeynil ferîkâyni. Bu iki fırkanın ikisi de, yani her dediği doğrudur diyen de, her dediği yanlıştır diyen de, ihtar seçtiler neyi? Canibet tefriyitü vel ifratı tefrit çok geri kalma ve ifratı çok ileri gitme fiyakî şey hakkında. E şimdi her dediği doğrudur. E bu peygamber maşa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka masum yok. İmam Malik hazretleri kabri şerifi gösterdi. Medine'de ne buyurdu? Herkesin söylediği sözden alınacak olur, reddedilecek olur. İlla sahibi azel kabr. Bu kabrin sahibi müstesna dedi. Bu kabrin sahibi. Yani hadisin dışında ...her görüşte reddeden çıkar. Hadise kimse bir şey bulmuş. Ya e, ayet olacak ya e, hadis olacak. Ya e, hal böyle olunca... ...sen şimdi dersen ki Muhittin abinin her görüşü doğru... Ya e, ...bu aşırılık olur. İfrat. Peki dersen ki hep görüşleri yanlış. Oldu bu ki çok tefrit. Böyle büyük bir veliye nasıl bütün ilimleri yanlış dersin ya? Ekseri ilimleri doğru. Hata bazen olur. Keşif meselesi de devreye girince. Zaten Mahabanzetler'e mazur olduğunu söylüyor. Vefârakû... <gülüyor> Bu iki fırkada ayrıldılar. Ee, neden? Tevessut alahvali hallerin orta git ortasından yani orta gitmeleri lazımdı. Orta gitmediler ve beğudu uzak durdular. Anhu tevessuttan. Tevessut yani e, orta gitmek e, efendim. İki iki uç geri kalmakta kötü, ileri gitmekte kötü. İşlerin en hayırlısı, hayır olumur evsatu. İşlerin en hayırlıları ortallardır diyor hadisleri. Bunlar orta gitmekten uzak oldular. Keyfe nasıl yurattı? Reddedilecek. Eşşeyhullezî <gülüyor> öyle bir şeyh ki Hüve o İbni Arabi minel evliyâil makbulîne Allah katında makbul olmuş velilerden olan koca şeyh nasıl reddedilecek? Bi sebebil il keşfiyi. Bi sebebil hatayı hata sebebiyle. Öyle hata ki el keşfiyi, Allah ona öyle gösteriyor. Keşif demek Allah ona öyle gösteriyor. Kendi uydurmuyor ki, hayal görmüyor ki. Allah onu öyle gösteriyor. Keşif o demek. E keşfe bağlı bir hata yüzünden makbul velilerden olan şeyh nasıl raddedilebilir? Peki. Ve keyfe nasıl tükbelü kabul edilebilir? Ulumu ilimleri. Öyle ilimler gel baîdetü uzak anis savâbi doğruluktan. Öyle ilimler el muhalifetü ters düşen. Neyli ara ehlil hak. Hak eli olan ehl-i görüşlerine ters düşen bazı görüşleri var. Birkaç meseledir bu da. Bu birkaç mesele e, efendim de, Eri Sünnet'e muhalif olan birkaç meseledeki bu e, haktan uzak olan ilimleri de nasıl kabul edilsin bir mahzı taklidi sırf bu büyük evliyadır diyerek halis taklitle. Mahz halis demek taklit uymak. Yani bu benim şeyhimdir bu büyük evliyadır ben bunu taklit ederim. Bu ne derse onu yaparım bu ne derse doğrudur. E sadece kuru kuruya da taklitçilikle e, Eri Sünnet'e uymayan bazı hatalı ilimler varsa bunlarda nasıl kabul edilecek yani. Evet. Fel hakku o zaman hak olan gerçek nedir? ve sutu orta gitmektir. Ellezî öyle bir tevessüt ki fakani beni muvaffak kim Allahu subhânehu, Allahu subhânehu beni muvaffak etti. etti. Lehu'l orta gidişe, neyle ile bi mennihî ve keremihi keremiyle. Allah lutfu keremiyle beni ortayı bulmaya muvaffak etti diyor manâb Size de bunu tavsiye ediyorum. Ne evet, innel cemme şüphesiz topluluk el gafira gafir derin yani büyük topluluk kimden minazi taifeti bu tasavvuf taifesinden yani tasavvuf ehli evliya Allah'tan müşarikune ortak olmuşlardır li şeyh arabiye ne usta fi meseleti vahdetil vücut varlığın birliği meselesi yani bütün varlıkların birliği meselesi bu vahdeti vücut bir çok ince detay ister ikinci cildin birinci mektubu bunu de, izah eder falan falan bu vahdet-i vücut mesela i̇mam Rabbani vahdet şuhut var. Yani diyor her şey müstakildir. Ayrı bir yaratılış sahiptir. Ama Evliya Allah makama gelir ki her şeyde Mevla'yı görürler. Her şeyi Mevla görürler değil bak. Her şeyi Mevla görürler değil. Her şeyi Mevla görür olur mu? Köpeği var, domuzu var, danası var, sığırı var. Her şeyi Mevla görür olur mu? Her şeyde Mevla'yı görürler. Buna e, vahdet şuhut deniyor. Yani görüş birliği. Nereye baksan Mevla'nın kudretini görüyor yani. O tabi Allah'ı görmüyor. Allah'ın gücünü görüyor, eserini görüyor, fiilini görüyor, sıfatını görüyor, isminin tezahürünü görüyor. Buna vahdedi şuhud derler. İmanlık Pan diyor bir de vahdedi şuhud var. İbn-i Arabi'de vahdedi vücut var. Vahdedi vücut o da varlığın tümünü o makama gelmiş çıkamamış oradan bir görüyor. Bir görüyor. Allah var başka bir şey yok diyor. <gülüyor> Allah var başka bir şey yok. Şimdi bu tabi bir makamdır. Adamın gözünden her şey silindiyse, gösterilmiyorsa, keşke bu noktadaysa ne yapacağız? Mazurdur. Ama ben duvarda da görüyorum, saatte görüyorum, ışığı da görüyorum, onu da görüyorum. Ama her şeyde Mevla'yı görüyorum. Hani ben o diyeyim demiyorum. <gülüyor> yani keşke olsam da. Her şeyde Mevla'yı görme. O İman Rabbani gibi. Velilerim, makamıdır. Bakın şimdi şuraya bakın, şuraya dikkat edin. Bak. Bütün dünya vahdeti vücut konusunda çatladı patladı ya bütün her taraf. Bak şimdi. Ve inkâne yani ne kadar olsa da Lişşeyhi İbn-i Arabi için Fiyazi'l meseleti, Vahdet-i Vücut konusunda tarzun, tarz, hasun özel bir tarzı var Eyza Yani diğer evliyaullah da onunla burada birleşiyor ama onun bir özel tarzı var. Vahdet-i Vücut'u da daha evvel getirirsen Hakim Tirmizi Hazretleri 300 sene evvel i̇bn Arabi'den belki açmış Hallacı Mansur Enel Hak meselesinde Vahdet-i Vücut'u başlatmış zaten Enel Hak. E, Hallacı Mansur'dan evvel de bunun bu makama gelenler var. E Beyazıt Bestami, cübbede Allah'tan gayrısı yok diyor. <gülüyor> Giymiş cübbeyi oturuyor. Mâfil cübbede gayrullah, Allah, Allah'tan gayrısı yok. Yani ne demek? Ben yoğun, ben gitmişim, erimişim, ben kendimde değilim diyor. Yani. E Sübhani, Sübhani mağazama şahani. Ben beni tesbih ederim, şanım ne yücedir diyor. E, Beyazıt Bestami bu. E şimdi sen bunu anlaman lazım da. Beyazıt Bestami orada. Nasıl ki Kur'an'da ayet okuyorsun, ayet okurken hafız okuyor Kur'an. İnni Allahu rabbul alemin. Ben Allah'ım alemden Rabbim diyor. Hafız onu okuyor. Şimdi ben Allah'ım demiş olsa gavur olur. Allah'ın dediğini naklediyor. E Beyazıt Besnami de orada ne demek istiyor? Ben kendimde yoğum Allah benim ağzımdan okutturuyor. <gülüyor> diyor. Ben beni tespih ederim. Yani Mevla kendini tespih ediyor. Benim dilimle. E, ağaçtan nida geldi. Ben Allah'ım diye ağaç söyledi. Allah, ağaç Allah mı oldu haşağı? E i̇bn Arabi de bu tasavvufta makamlardır. Bunları anlayamayanlar ahmaklardır. Bu ahmaklar İbn Arabi'ye kafiri derler. Biraz Bestami'ye azdık teller haşa. Kafayı çalıştıracaksın. Anlamıyorsan bir şeyi, manasını çözemedim diyeceğim, konuyu kapatacaksın da En azından evliya'ya çatmayacaksın. Ne cahillik yapıyorsun? Şimdi bak. diyor Muhyiddin Arabi'nin özel tarzı varsa da evliyanın çoğu bu işte ona ortaktırlar. Velakin ne? Lakin onlar yüşarikune ortaklık ederler hu ona fi astil Konunun aslında Konunun aslında ne demek? Bu varlığı bir görme yani Allah'tan gayri bir şey görmeme. E, noktasında bir ortaklık var ama temel konuda. Vazil meseledü bu mesele bak şimdi şurayı insafla dinlersen Muhittin Arabi'yi anlayacaksın. İma Rabbani'nin lafını güzel anla. Bu mesele ve inkanet ise de Eyza gerideki mesele gibi bak geride de faali mucep gibi e, iham ediyor biraz anlaştırıyor Hani bir şeye karar verdi mi daha yapmamak edemez. Fiil tarafı lazım olur. Yapmamak edemez gibi. Bir şey var diye başta. Eyza oraya gidiyor. Yani ben zaten onun için tevcih ettim. Oraya da bir yön izah getirdim. Şimdi bu mesele de eyza diğer meseleler gibi. Yani Vahdet-i Vücut da o gerikiler gibi. Olsa da muhalif eden, Dış görünüşüyle ters. Dış görünüşüyle ters. ne murtekadat ehlil hakkı. Hak elinin inançlarına. Hak ehli, yani ehl Sünnet'in inançlarına muhalif. Muhalif gibi görünüyor. Ya Hoca de orada muhalif diyor, sen muhalif gibi görünüyor diyorsun. Niye tahrif yapıyorsun diyorlar bana şimdi bazı Mollalar. Ben alttan okuduğum için, ileriyi de bildiğim için öyle söylüyorum. Diyor ki, muhalif görünüyor, muhaliftir diyelim. <Sessizlik> Ve lakinneha, lakin i̇bn Arabi'nin ilimleri, kabiletün müsaittir. Neye müsaittir? tevcihi yönlendirme yapılma Ne demek yönlendirme yapılma Ben ona diyor öyle bir vecih getiririm ki İbn Arabi'nin o şaraata muhalif olan ilmine Veyahut da ehli hakkın inançlarına muhalif gibi görünen oldu bak şimdi Muhalif tam muhalif olsa İmam Rabbani nasıl kurtaracak o görüşü O zaman bütün gavurların dediğine bir mana bulalım yani öyle şey olur mu Muhalifse de diyor yani muhalif gibi görünse de Tevcihi kabildir ne demek? Yönlendirilmeye müsaittir. Ve salihetün elverişlidir. Lil efendim e, toplanmaya e, neyle? Biha. Biha ne demek? ehli sünnetin inançlarıyla birlikte cem edilmeye elverişlidir. Ben ona diyor, öyle bir izah getiririm ki diyor. Böyle bir tevcihler yaparım. Burası yeri değil demek istiyor bu mektup. Ve yaptım diyor. Şimdi onu anlatacak. Ve yaptım diyor. Nerede yaptığını söyleyecek. O zaman diyor bakarsınız tam eli sünnetin şeyiyle cem olur bir araya geldi diyor. Hiç zıtlık görmezsiniz. Çünkü onun konuştuğu laflar derindir diyor. Anlamak meselesidir, anlayış meselesidir. Vakat tappaka muhakkak tatbik etti. Hazel fakir bu fakir diyor İmam Rabbani kendi için. Bi rünayetillahi teâlâ Allah'ın yardımıyla fi şerh rubaiyatı Hazreti şeyhine. Şeyhimiz Hazretleri Bakîbillah Hazretleri İmam Rabbani Hazretlerinin şeyhi ee, Muhammed Mehmet Bakı Billazetlerin'in var. Rubaiyat demek dörtlü beyitler yani rubai. Meslevi 2 2, rubai 4 4 hani bunlar şiirler. tabi tasavvufi şiirler. Mevlana'nınki de tasavvufi şeyle. Ee, şeyhim diyor Bakı Billazetlerin'in rubaiyatı var. Yani rubaiyat bir onun eseridir. Dört dörtlü mesne şiir, dörtlü dörtlü. Onu ben şerh ettim diyor. Şimdi o şerhi de araştırıyorum arkadaşlara bakalım. Çünkü Farsça yazmış direkt içeri. Mektubat da biliyorsunuz Arapça değil. Mektubat da Farsçadan çevrilmiştir. Muharrebtir yani. Ama Efendi Hazretleri de Arapçaya çeviren çok güzel sanat çıkartmış. Çok iyi çevirdi derdi. Ee, o rubayatı bakalım Arapçaya çevirmiş Muharrabi var mıdır? Bunu inceleyeceğiz ya da Farsçasını bulalım. Bakalım Farsça bilenlerle uğraşalım. O rubayatın şerhinde bu fakir tatbik etti. Neyazil meselede bu meseleyi yani vahdet-i vücut konusunu uyarladım diyor. Tatbik uyarlamak. Ne üzerine ala el hak. Aa görüyor musun ya? Dünya kopuyor vahdet-i vücut konusundan ya. Eğli sünnetin inançlarına tıpatıp uyarladım diyor. Ve cema topladı bu fakir diyor. Beynevma iki vahdet-i vücut, vahdet-i iki İki görüş yani Muhittin Arabi ile el-i sünnetin görüşten aralarını birleştirdim diyor. Ve a de döndürdüm diyor neyi? döndürdü yani fakir döndürdü diyor Nize alferi kayni iki fırkanın çekişmesini ehl-i sünnet diyor her şey her şeyin varlığı kendine aittir her şey müstakil bir varlıktır efendim bal baldır zehir zehirdir at attır inek inektir böyle varlık bir olmaz falan diyor ya ehl-i sünnet biz böyle diyoruz da her şeyin hakikati var ee, Muhittin Arabi diyor ki ben Allah'tan başka bir şey görmüyorum Varlıkta bir tek Allah'ın varlığı var Başka varlık yok falan filan Baktın ki kavga çıkmış gibi görünüyor Ben diyor iki fırkanın diyor Kavgasını çekişmesini döndürüyorum Nereye ile lafzı Lafza döndürüyorum Lafza ne demek Lafza demek ibarede kalıyor yani Manada aynı şey söyleniyor Lafızlar farklı kullanılıyor Tabir farkı var Lafzı nizah Şimdi Ehl-i Sünnet'in kendi arasında da oluyor Maturidi ile Eş'ari arasında. Maturidi diyor ki Ene müminin Hakk'a diyeceksin. Ben gerçekten Müslümanım diyeceksin. Eş'ari Ehl-i Sünnet Eş'ari diyor ki Ene müminin inşallah, İnşallah müminim diyeceksin. Hakiki müminim iddia demezsin diyor. E Maturidi Eş'ari Ehl-i Sünnet'in iki tane kanadı. Biri diyor ki ben hakikaten Müslümanım demen gerekiyor. Öbürü diyor ki İnşallah Müslümanım diyeceksin. Öbürü diyor ki İnşallah denir mi ya İnşallah dersen Belki de yavrum demek olur diyor böyle girdiler birbirine. Ha. Nizal lafsi. Ne demek Nizal lafsı? Çekişme lafta kalıyor. Ne demek lafta kalıyor? Maturidi ben hakikaten müminim derken neyi kastediyor? Ben şu anda gerçekten Müslümanım. İmanımda şüphem yok. Kast ediyor. Peki şey arı inşallah müminim derken neyi kastediyor? Ne bileyim son nefesime kadar imanımı kurtarabilirim İnşallah son nefeste de mümin O da onu kastediyor. Kavga bitti. Dorgan gitti. Kavga bitti. Bak bir izah getirirsin. Ben de diyor iki fırkanın nizahını çevirdim ile lafzı, lafza çevirdim. Yani lafza nedir? E sen diyorsun ki at var, eşek var, insan var, cin var, melek var, felek var. i̇bn Arabi diyor ki ben bir şey bir Allah görüyorum. Yani o da, o da, o da demek diyor ki benim gözümden silinmiş onlar arkadaş. Ben de yok demiyorum ki ben de insanım varım diyorum da. Ama gözümde gösterilmiyor bana. E ne yapsın adam gördüğünü konuşuyor da. Herkes gördüğünü konuşur yani. Evet. Küllü nekbara amma ve tekelle ma vizdani derim Başka mektubunda. Herkes makamından bildirir, herkes içinde ne bulduysa ondan konuşabilir yani. Ve <gülüyor> halle bu fakir çözdü diyor. Çünkü <gülüyor> iki tarafın, tarafın şüphelerini bu kitabı mutlaka bulmamız lazım, ruba'yat Bu kavgayı bitirmemiz lazım yani. Tabi 89 senede kavgayı bitirmek bana mı düştü de İmam Rabbani bitirmiş zaten. Bize belki izahı düşer inşallah. İki tarafın şüphelerini çözdüm diyor. Şeklerini daha ve şu bu Bak bak bak. Bütün şüphelerini hallettim diyor. Aklına takılan ne varsa sor yani. Muhittin abi niye böyle yaptın? şöyle yap bu i vücut konusundaki yani özellik. Şüpheleri çözdüm diyor. Alâ için? Hem öyle bir şekilde çözdüm ki. Lem yapka kalmadı fiha. Bu vahdet vücut meselesinde mahallü raybin en ufak bir şüpheye yer kalmadı veshîbahin ihtiba karışıklık. Acaba şu şuna karıştı, bu buna karıştı, bunun bundan farkı neydi? Bu bundan nasıl ayrıldı? En ufak bir karışıklığa ve şüpheye mahal kalmayacak. Şey. Asla. Asla şüphe yok diyor ben diyor tam yaptım diyor bu. E demek ki ne oldu? Kavga fuzulu koptu ya. Yani Muiddin Arbab'ın görüşlerinin izaha kabil yönleri var. Onun için ben en başta Allah Teala zorunlu fail değildir. Faali muhtardır şeyinde felsefecilere uyum sağlayan gibi görünen bir görüş var ama derken ne yaptım? Allah'ın izniyle bir tevcih yaptım. O tevcih o yönlendirmede de işi çözdüm. Niye? Çünkü mağrupanı bu yol açıyor bize. Görüşleri diyor. O bir görüşü de bu görüşü de diyor. Ehlüsünet itikadıyla cemedilir diyor. E -ce O zaman cemedeceksin. Kafan çalışıyorsa cemedeceksin. Nasıl cemedik? Felsefeciler gibi Allah'ın bir şeyden haberi yok. Her şey kendi kendine oluyor. Otomatiğe bağlanmış diyen kafir o i̇bn Arabi'nin demez istediği, nazar ettiği yöne, Allah bir şeye karar verdiyse o karar bozulmaz. Yani o kararı kendi bozar mı bozmaz mı mesela? Bozulmayacağı belli, başkası bozulmaz. Ha, kendi bozar mı bozmaz mı? Orada işte i̇bn Arabi diyor ki karar verdiyse bozmaz. İşte İbn-i de diyor ki hani bozmaz, illa bu işi yapar, yapmamak edemez gibi tabirleri kullanmamak lazım. En büyük verdiği kararı da bozabilir. Ama karar vermiş bozmam diyormuş. Ya sen yine diyor Allah faali muhtar de bunu yapmak durumundadır. Yapmadan edemez gibi bir şey kullanmayalım diyor. i̇bn Arabi de kendi karar verdiyse bir şeye bunu da kesinleştirdiyse bozmayacağını söylemiştir diyor. Sözünü bozmaz diyor. Burada yine ne oldu? Nizal lafse oldu. Yine döndük aynı yere geldik. Büyük bir kavga yok. Ah ah akıl ah ilim ah ilim ah ilim. Güzel hareket etmezsen gider evliya Allah kafir dersin aşağı. Onun için Kemal ehva bu husus gizli değildir. Ale nazırı iyi bakana fihi benim şerhime diyor. Fihi nereye gidiyor? Şerhe rubayyata gidiyor. Yani şeyhimin rubayyatına yaptığım şerhe bakan bu işi çözecek diyor. İnşallah bulalım o kitabı dua etsin cemaatimiz de. O kitapta bu işi çözelim inşallah. Dersimiz bu dakika Çok muazzam bir ders oldu. Bugünkü bu mektubat dersi birçok şeyin anahtarıdır. Bu sohbetten ne çıkar? Bir defa Efendi Hazretleri gibi Evliyaullah'a e, şu anda bir vasiyet yaptıysa daha bir şey yapamaz. E, keşfi kapandı, zuhurat göremez. Onun makamı yerinde sabitledi. E, daha maneviyatı kalmadı gibi haşa laflar edilemez. Mesela öyle bir konu geçti. Bu bir e, reddiyelik bir konudur bazı kişiler için. Bu güzel bir e, ilim çıktı buradan. Mesela ne çıktı? E, yani İmam Rabbani Muhittin Harbiye düşmandır gibi ee, yanlış bir beyanda bulundu Nurettin Yıldız Hoca Efendi kardeşimiz. Bu yanlış beyana karşı bir cevap çıktı. Mahiyet olarak çıktı. Mesela bu çıktı. Ondan sonra vahdeti Vücud'un yani e, Muhittin-i Arabi'ye kafir diyenlerin çok büyük tehlikede olduğu çıktı. İmam Rabbani'ye göre e, içtihat hatasında nasıl sahibi mazursa Keşif hatasında da sahibi mazurdur ve tenkit edilemez. Dolayısıyla muhittin Arabi'de bazı keşif hataları olmuştur. Bu keşif hataları yüzünden kimse onun aleyhine konuşamaz. Bana göre makbul velilerdendir i̇mam Rabbani diyor. Bu çıktı. Bunlar çok önemli meseleler. En mühimmide ne çıktı? İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin vahdeti vücudu da ehl-i sünnet itikadıyla cem ettiği ve uyarladığı ve vahdeti vücut itikadının tevcihe kabil olduğu ehl-i sünnet ile izaha e, elverişli olduğunu e, ben mesela bu kadar hatırlamıyordum. Ruba-i yaptım ben bunu diyor. E, bu çıktı. Dolayısıyla Evliyaullah'a hiçbir itiraz kalmadı. Ama Muhittin Arabi gibi zaten kitaplarını okumak lazım değil. Hatta bazı Fusus gibi kitaplarını okumak caiz değil diyorum bak. Caiz değil. Fetva veriyorum. Haramdır diyor kendisi. Ben orada bir sır söylemişim diyor. Şifreyi çözebilene diyor. E sen şer anlamazsın bir şey anlamazsın. Ben bile Fusus'un bir kitabını okuyorum, An Fusus'un metnini okumuyorum ki. Kalktım bu mesele yani cevap vereyim diye Fusus'u onu tasavvuf kitabı diye okumuyorum. Bir cevap vereyim diye. Orada bir ince mesele var. Firavun'un imanı gibi bir meseleden. 40 tane şer arıyorum ya. Kaç tane şer bitirdim? Hala da tam çözemedim ya. E olacağım şerleri, onun şerleri, bunun şerleri, Konevilerin. Efendim dünya kadar Davut'u ve tane Dünya kadar şer var. Sen bu da Ali Mevliana'nın ne dediğini şerhini anlamadan İbn Arabi'nin kitabını nasıl okursun? Bir de İbn Arabi'nin kitaplarını tercüme etmişler. Şimdi piyasada satılıyor. Çok tehlikeli. Arkadaşlar çok tehlikeli. Sakın Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri. Zaten İmam Gazali İhyasını bile nasıl tercüme etmişler belli değil. Onlar bile tehlikeli. Güvenilir bir alim ettiyse okunur. O da Hanefi mezhebindeysen fıkıh bölümlerine dikkat edeceksin. Gazali Hazretleri Şafii olduğu için. Fıkıh mesajı, ahlakta mezhep değişmez. Takvada değişmez. Namaz, oruç, ibadet, faziletlerde değişmez yani. E sen şimdi tercümeyi bile doğru mu yapmış, yapmamış mı diye kitap dikkat edecekken i̇bn Arabi'nin kitabını adam almış. Şemsül Marif kitabı gibi işte Ahmet-i bunlar büyük veliler. Ama sen bunların kitaplarını alıyorsun, tercüme diyorsun. Tercümeyi de yanlış yapıyorsun. Tercümelere baktım. Birkaç tane tercümeye baktım. Alakası yok ya. Lugat manası vermiş ya. Orada başka şey murad ediliyor. Bunları piyasada satıyorlar Ondan sonra okuyan da, ben imam, ben Muhiddin-i Ben muhiddin Ulan sen kimsin de Muhiddin-i olacaksın? Hasta. Sen Muhiddin-i ne dediğini anlayabilir misin? 40 tane şerh var. O şerhlerde tercüme edilmemiş. O şerhlerin hepsi tercüme edilse bile bir mürşidi kamil lazım ki sana onu anlatsın. Veya çok ilim sahibi biri lazım mürşit olmasa da tahlil yapabilsin. Sen böyle bir durumda şerhleri bile okusan, Arapça da bilsen, Arapçayı da yutsan anlayamazsın. Tasavvufun istilahları var. Muhtinari diyor ki bizim biz öyle bir topluluğuz ki bizim istilahlarımız var diyor. Yani istilahlarımız demek bir kelimeyi bir manada kullanırız. Sen onu başka mana zannedersin. Orada ne kastedildi ne biliyorsun sen? Orada sen zannediyorsun şu kastedildi mana bozuluyor. İtikat bozuluyor. Halbuki o başka bir şey kastediyor. Onun için çok güzel ilimler çıktı bu derste. Bu ders anahtar bir derstir. Kilit bir derstir. Bu ders devamlı e, talebenin mollaların önünde bulunmalıdır. Bu ibareler güzel tahlil edilmelidir, okutulmalıdır. Bizim mektubat okuyan okutanları kastediyorum. Siz de genel halk olarak bütün dinleyenlerimiz istifade etmişsinizdir umarım. allah Teala e, çok daha büyük dersler yapabilmeyi, mektubattaki itikat mektuplar bitirebilmeyi nasip eylesin. Hadis-i şerifleri bitirmeyi nasip eylesin. Şifa-i şerifi hatmetmeyi nasip eylesin. Perşembe sohbetlerimizi daip eylesin. Hastalığımı acil şifalar, ihsan eylesin Bu vesileyle Mahkemem öncek perşembe günüdür Dolayısıyla Perşembe sohbetinde mahkeme bitmiş olacak Karar çıkmış olacak Kadın, erkek, çoluk, çocuk Hepinizden Allah için Üzerinizde zerre kadar hakkım varsa 40 senedir sohbetinizdeyim Hizmetinizdeyim, hizmetçinizim Zerre kadar hakkım varsa Allah indinde Allah Bu hakkı için Okuyabilenler Yasin Şerif okusunlar, o okuyamayanlar Fatih Şerif okusunlar. En az işte 11'den başlayıp 41 olur, 101 olur. En yüksek sayı 313'tür. 313 çok önemli bir sayıdır. 313 Fatih, 313 Atel kursu veya bir onu okur, bir onu okur. Salat defridi hatimleri dağıtsınlar, bin bir salat etünlü cihatimleri dağıtsınlar düğümleri çözen salavat kitabında bazı salavat var, okusunlar. Ben onlara öğrettiğim çok zikirler var. Ee, işte mahpusun kurtulması için de olanlar bile okunabilir. Çünkü bu, bu dava bizi bağladı yani. Allah bağlarımızı çözsün, esaret kayıtlarından bizleri helasa eylesin. Dualarınızı bekliyorum. Kadın, erkek, bütün cemaatimizden sevenlerimizden e, teheccüd vakti olmadı, işrak vakti olmadı herhangi bir vakitte, huzur üzere dünya kelam konuşmadan bu duaları ve zikirleri yapıp ve benim mahkemeden beraat almam için ve beraat kararının gecikmemesi için hemen bu celsede beraat kararının tahkiki için Allah'a yalvaracağız. Allah'ın kapısına dayanacağız. Rabbimize sığınacağız. Hasbi Allah ve ni'mel vekil diyeceğiz. Benim adıma da söyleyin hasbunallah ni'mel vekil. 450 kere okunuyor hasbunallah ni'mel vekil. Benim niyetimle hep beraber yapalım inşallah. Hayırlı neticeler alırız. Perşembe sohbeti akşamında da inşallah hayırlı neticeler üzerinde sohbetimizi yaparız. Allah Teala buluşmayı müessir eylesin. Amin. Sallallahu teala, ve aleyhi ve sellem Muhammedin ve rabbil